Hazret-i Zülkarneyn Aleyhisselam Zülkarneyn kelimesi iki asır sahibi manasına gelmektedir. Dünyanın şark ve garbını dolaşması, Allah'ın kendisine nur ve zulmeti musahhar kılması emrine vermesi gibi sebeplerle ona Zülkarneyn lakabı verildiği nakledilmektedir. Hazreti Zülkarneyn'in peygamber mi yoksa veli mi olduğu hususunda ihtilaf vardır. Kur'an-ı Kerim'de doğuya ve batıya yaptığı seferleri zikredilmiştir. Hazreti Nuh'un oğlu Yâfes'in soyundandır, asıl ismi İskender'dir. Ancak Hazreti Zülkarneyn, Makedonyalı İskender ile karıştırılmamalıdır. Tarihteki Büyük İskender, M.Ö. 3. asırda Makedonya'da dünyaya gelmiş, Hindistan'a kadar sefer etmiştir. Aristo'nun talebesidir. İskenderi Zülkarneyn Aleyhisselam ise Hz. İbrahim Aleyhisselam zamanında yaşamıştır. Hatta onunla hac etmiş, duasını almıştır. Makedonyalı İskender'in seferleri, Hz. Zülkarneyn'in seferleri gibi Doğu ve Batı'daki fetihler olarak değerlendirilemez. Yine Makedonyalı İskender, tarihi bilgilere göre herhangi bir set inşa etmemiştir. Şunu da söyleyebiliriz ki, Makadonyalı İskender Allah'a iman eden bir kimse değil. Mağlup ettiği milletlere karşı da şefkat ve adaletle davranmamıştı. Bütün hayatı kayda geçirilen bu İskender ile Zülkarneyn Aleyhisselam'ın halleri arasında en ufak bir benzerlik mevcut değildir. Buna ilaveten Makadonyalı İskender'in Zülkarneyn vasfına haiz olabilecek bir hususiyeti de yok. Rivayete göre Zülkarneyn aleyhisselam teyzesinin oğlu Hızır aleyhisselam'a ordusunda kumandanlık vazifesi verdi. Kafirlerle savaştı, Gecüc ve Mücüc kavmine karşı bakır ve demir karışımı bir set yaptı. Allah'ın dinini, tevhid akidesini yaydı. İnsanlara hakkı ve hakikati tebliğ etti. Medine-i Minevveri ile Şam arasında Dumetül Cendel denilen yerde vefat etti. Mekke civarında İttihame dağlarına defnedilir. Kurtubi'nin tefsinde rivayet edildiğine göre yeryüzünün tamamına sadece dört kişi hakim olabilmiştir. Bunların ikisi mümin, ikisi kafirdir. Mümin olanlar Zülkanen ile Süleyman aleyhisselam, kafir olanlar ise Nemrut ve Buhtun Nasr'dır. Bütün dünyaya hakimiyet sağlayacak beşinci bir şahıs da bu ümmetten olacaktır. O da Allah İslam'ı bütün dinlere üstün kılacaktı. Ettevbe 33 ayeti mucibince Mehdi Aleyhisselam. Hazreti Ali radiyallahu anh Zülkarneyn Aleyhisselam'ın yeryüzünün doğularına ve batılarına ulaşmaya nasıl güç yetirebildiği sorulunca şu cevabı vermiştir. Bulutlar boyun eğdirilir, lazım olan her şey emrine verilir, nurlar ona açılır da geceyle gündüz kendisi için müsavi olurdu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Mekke'de yaşamış olan eski kavimlerin başından geçen ibretli hadiseleri anlatırken Yahudiler ve İranlılar geçmiş ümmetlerin hikayelerini kendilerine göre anlatmaya başladılar. Medine'de Ahir zaman peygamberinin kendi işlerinden çıkacağına inanan Yahudiler vardı. Bunlar Mekkeli müşriklere orada bir peygamber çıkmış. Eğer o hakiki bir peygamberse kendisine Ashab-ı Keyf, Zülkarneyn ve ruhun mahiyeti hakkında malumat sorun. Şayet Ashab-ı Keyf ile Zülkarneyn için tam ruhun mahiyeti hakkında da kısmen cevap verirse, hakikaten peygamberdir. Kendisine tabi ol. Fakat o, bu üç şeyden haber veremezse yalancıdır dediler. Mekkeli müşriklerde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek, Ashab-ı Keyf ve Doğu ile Batı'ya sefer yapan Zülkarneyn kimdir? Ruhun mahiyeti nedir? diye sordular. Bunun üzerine kef suresi nazil oldu. Bu surede Zülkarneyn aleyhisselamdan bahiste şöyle buyuruldu. Bir de sana Zülkarneyn'den sual ediyorlar. De ki size onun haberlerinden bir kısmını nakledeceğim. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmenin bir yolunu verdi. El Kef 83 84. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın mühim vasıfları. 1. Allahu Teala Zülkarneyn Aleyhisselam'a güç verdi. O da doğuya ve batıya seferlerde bulundu. Seddi Zülkarneyn'i yaptı. Bu set bakırla karıştırılmış demirden. 2. Bulutlar ve başka vasıtalar Zülkanen Aleyhisselam'ın emrindeydi. 3. Kendisine ilim ve kudret verildi. Böylece müstesna bir tasarruf ve hakimiyet sahibi oldu. 4. Ona beyaz ve siyah sancak ihsan edildi. Gündüz giderken siyah sancağı arkasına koyunca ardını karanlık basıyordu. Böylelikle gelen düşman kendisini bulamıyor, yolunu kaybediyor... Ve karanlıklar içinde kalarak mağlup oluyordu. Geceleyin ise beyaz sancağı ününü alıyor, kendisi ve askerler için gündüz gibi bir aydınlık teşekkül ediyor ve düşmana karşı büyük zaferler kazanıyordu. 5. Zülkarneyn Aleyhisselam adil, tebaasına karşı merhametli bir hükümdardı. Fetettiği bölgelerdeki insanlara, aranızda suçsuz olanlar için endişeye mal yok. İyilik yapanlar bunun karşılığını görür diyerek gösterdiği merhamet, müsamaha ve anlayışla insanların gönlünde taht kurardı. İnsanlığın hayrını olan her şeyi severdi. 6. Hırsına mağlup bir insan değildi. İnsanlar sed yapması için kendisine mali yardımda bulunmayı teklif ettiklerinde Allah ihsanda bulunduğu şeylerle beni sizden müstahane kılmıştır. Siz bana bizzat çalışarak ''Beden kuvvetinizle yardım edin.'' demişti. 7. Cömert bir kimseydi. Diğer hükümdarlar gibi servet peşinde koşmazdı. İkramı bol, affetmeyi seven, hilim ve şefkat sahibi bir hükümdardı. 8. Tevazu sahibi, vakur ve hikmet eğili bir kimseydi. Esas gayesi, insanda hizmet ve mazlumlara adalet götürmekti. O servetin, hükümdarların refahı için değil, halka hizmet için olduğunu düşünürdü. Tevhide davet seferleri. Zülkarneyn Aleyhisselam, memleketinin sınırlarını genişletip devletini güçlendirdi. Allah'ın emir ve neyilerini dünyaya tebliğ etmeye başladı. Müminlerden meydana gelen ordusuyla ilk önce batıya yürüdü. Her yerde kâfirleri tevhid akidesine davet etti. Batının son noktasına kadar ilerledi. Artık karalar bitmiş, engin denizlerin kıyılarına ulaşmıştı. Güneş sanki kara bir çamur pınarına batıyor gibi. Orada kafir bir kamerası. Onların bir kısmını iman etti, iman etmeyenlerle harp ederek hepsini mağlup etti. Sonunda onlar da tevbe edip topluca tevhid akidesini kabul ettiler. Ayet-i kerimede bu durum şöyle anlatılır. O da batıya doğru bir yol tuttu. Nihayet güneşin battığı yere vardığı zaman Güneşi sanki kara bir balçıkta batıyor oldu. Orada bir kavme rastladı. Biz ona dedik ki, Ey Zülkaneyn, onları ister cezalandırırsın, istersen onlar hakkında iyi davranırsın. El-Kev 85-86 Kendisine bu şekilde salahiyet verilen Hazreti Zülkaneyn Aleyhisselam, ilahi ölçülere göre hareket ederek, o da demişti ki, kim haksızlık ederse muhakkak ona azap ederiz. Sonra Rabbine geri döndürülür. O da onu görülmemiş bir azap bile cezalandırır. Fakat her kim de iman edip salih ameller yaparsa buna da mükafat olarak en güzel akıbet vardır ve ona emrimizden kolay, güzel ve yumuşak sözler söyleriz. El-Kev 87-88 Böylece Zülkanneyn aleyhisselam İnsanları daima imana davet etti. Kendisine tabi olanlar kurtuluşa erdiler, iman etmeyenler cezalarını gördüler. Zülkarneyn Aleyhisselam batıdan sonra doğuya sefer etti, güneşin doğduğu yere vardı. Ayette şöyle buyurulur. Sonra yine bir yol tuttu. Güneşin doğduğu yere varınca, onun kendilerini sıcaktan koruyacak bir siper nasip etmediğimiz bir halk üzerine doğduğunu gördü. İşte Zülkarneyn böyle yüksek bir hükümranlığa sahibidir. Onun yanında ne var ne yoksa biz hepsini ihata etmiştik, biliyorduk. el 89-91 Hazreti Zülkarneyn'in arka arka ülkeler fethederek doğu tarafına ilerlediği, nihayet medeni yaşayışın sona erdiği, ibtidayı çıplak, evsiz, barksız şekilde yaşayan insanların bulunduğu, Doğu'nun en uzak bir noktasına ulaştığı anlaşılıyor. Buranın insanları güneş vurunca mağaralara veya denizlere girerlerdi. Ancak güneşin şiddetli sıcağı geçince ihtiyaçlarını karşılamak üzere mağaralarından dışarı çıkarlar, geçimlerini temin için çalışırlardı. Zülkarneyn aleyhisselam onları da hak dine davet etti. Daha sonra kuzeye sefer yaptı. Yabancı dille konuşan bir kavim vardı. Tercüman vasıtasıyla konuşuyorlardı. Allahu Teala buyur. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde hemen hiçbir söz anlamayan bir kavim buldu. El-Kev 92-93 Hz. Zülkarneyn'in karşılaştığı bu insanlar Zülkarneyn Aleyhisselam'a Gecüc ve Mecüc isimli yaratakların kendilerine verdikleri rahatsızlıktan şikayet ettiler. Ondan kendilerini bu zararlı yaratıklardan koruyacak bir set yapmasını istediler. Bunun üzerine Seddi Zülkarneyn yapıldı. Bu kavimde hidayet yolunu seçip Müslüman oldu. Ayet-i kerimelerde şöyle buyruluyor. Ey Zülkarneyn dediler. Gecüc ve Mecüc bu ülkede bozgunculuk yapıyor. Bizim de onlar arasında set yapman için sana bir vergi vermeyi teklif ediyoruz. Ne dersin? O da şöyle cevap verdi. Rabbim'in bana verdiği imkanlar sizin vereceğinizden daha hayırlıdır. Siz bana beden kuvvetiyle yardımcı olun da sizinle onlar arasında sağlam bir set yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Zülkarne'nin iki dağın arasını demir kütleleriyle doldurtup dağlarla aynı seviyeye getirince körükleyin dedi. Onu ateş haline getirince bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim dedi. Artık o, Yecüc ve Mecüc'ün ne seddi aşmaya ne de onda delik açmaya güçleri yetmedi. Zülkarneyn şöyle Bu Rabbimden bir rahmettir. Bir lütuftur. Rabbimin tayin ettiği vakit gelince bunu yerle bir eder Rabbimin vaadi mutlaka gerçekleşir. Erkev 94-98 Zülkarneyn seddinin yıkılması kıyamet alametlerindendir. Bu sedd Bugünkü Çin Seddinden farklıdır. Nerede olduğu hakkında ihtilaf vardır. Kıyamete yakın yıkılacak Yecüc ve Mecüc kavimleri yeryüzüne yayılarak fesat çıkaracaklardır.